Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, her zaman olduğu gibi yılın ilk programını yine Ceyhan Usanmaz'la yapıyoruz. Merhaba Ceyhan. Merhaba. Evet, artık bu 6. oluyor değil mi? 6. yılımız. Yeneksel geleneksel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, yeneksel doğru gidiyoruz. Altıncı e, yıl değerlendirmemiz ama bu yıl değerlendirmesi herhalde <gülüyor> diğer yıl değerlendirmelerinden oldukça farklı olacak. Evet, Dünyanın evet. ülkede yaşadıklarımızla. E, evet, nasıl başlayalım? Şimdi yani evet bu yıl e, dediğim gibi bir, biraz zor da bir yıl bahsetmek hakkında. E, çünkü gündemin ortasında bambaşka bir şey bulduk. E, ve her alanda olduğu gibi tabii yayıncılığı da çok büyük oranda etkileyen bir e, salgın söz konusu. Yani şey, e, hani ben hep zaten çok e, iyimser bakamıyordum bazı şeylere e, genel olarak ama bu sene gerçekten hem kötü başladı hem kötü bitti gibi yayıncılık açısından da. E, Birçok kişi de eminim farklı kendi e, perspektifinden böyle değerlendirecektir ama yani Türkiye'de Mart ortasında konuşulmaya başlandı daha çok e, pandemi ama yurt dışından gelen haberler vardı bu arada. Yani e, ben hani Şubat başında da hatırlıyorum. E, özellikle işte İtalya'daki arkadaşlardan gelen e, haberler vardı. E, o, o dönem biraz daha yine e, yurt dışına çıkıp gelenlerde hiç işte maske takan arkadaşlarım vardı ama işte uçakta kimse de yok falan diye konuşuyordu. E, Türkiye'de de işte ayın 10'u 11'iydi galiba Mart'tan itibaren başladı tabii bu e, yani ilk başta tabii herkes e, hazırlıksız yakalandığı için yayıncılar için de geçerliydi bu. Ve e, bir dönem hatta hatırlarsın e, kitap yayınlanmadı. Yani e, geç, geçmiş yıllarda şeyden hatırlıyorduk. Yani yazın biraz daha e, yayın evleri işte daha rahat, e, biraz daha kitapları düşürürlerdi. Yaz aylarına yönelik bir iki kitap çıkarıp biraz onlar da tatile girerdi. O, o konuda aslında o alışıldık bir hareketti ama Mart'tan Nisan'da böyle bir şey. Ee, özellikle de işte fuar öncesi, işte Nisan'da normalde İzmir fuarı oluyordu. Bir, bir sürü yeni kitap çıkardı. Fakat e, dağıtılamadığı için ya da kitapçılar açık olmadığı için e, o dönemde de birçok yayınevi bazı kitapları bekletti, e, yayınlamadılar. E, zaten genel olarak 25 bir küçülmeden bahsediliyor. Hem e, yayınlanan kitap açısından hem işte çalışma açısından. Ve bu seneye de e, sarkacağı söylendi zaten. E, bu senede birazcık yani e, tabi e, arkasında, e, geri planda çok e, ekonomik e, desteği olmayan e, başka alanlardan gelen bir ekonomik destek olmayan yayın evleri biraz daha dikkatli davranacaklar bu sene büyük ihtimalle. Yani e, 2020'den e, bir şekilde devam edeceğiz gibi görünüyor. E, kötü başlamasının sebebi buydu. E, kötü bitmesinin sebebi de tabii ki bu edebiyatın tacizle beraber alınır olmasıydı. Özellikle son e, iki ay önce, bir, bir buçuk ay öncesinde. E, bu anlamda da kötü bitti diye düşünüyorum ben. Çünkü yani şöyle bunlar tabii ki konuşulması gereken ve konuşulduğu için de e, bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim memnun olduğumuz bir e, konu. Ama bir taraftan da tabii edebiyatın e, bununla alınması e, çok can sıkıcıydı şimdi son durumda en son PEN bir açıklama yaptı PEN Yazarlar Derneği onu aslında önemsiyorum o çünkü tek tek olaylara yönelik değil aslında genel bir çözüm adımı atmak istediler bir onur komisyonu kurma kararı aldıklarını açıkladılar işte Çevirmenler Birliği Yayıncılar Birliği gibi çeşitli kuruluşlara çağrıda bulundular hem işte avukatlık anlamında yasal destek hem e, psikolojik anlamda e, destek verebilecekleri hem de işte e, bu konuların takipçisi olabileceği bir komisyon kurmak ama son aşamada ne durumda bilmiyorum açıkçası çok da e, şu anda herhalde bir harekete geçilmiş bir durum yok e, sadece aslında bir... tüm kurumlarda o, tacize yönelik bir etik e, değil mi kurulların komisyonların kurulması da evet ederdi. belki ona e, işte şey e, sebep oldu bir taraftan hani Somut anlamda bir ilerleme yok gibi görünüyor en azından şimdilik ama tabii çok da acele belki de işte bir altyapısı kuruluyordur bu işin. Ama önemli tabii bu bence iyi bir adımdı. Evet, Zaten yani bir tek yayın de, açıklamalar yapıldı. Yani ama, bir de bu tabii büyük Hasan Ali Toptaş'ın e, seri halde anladım. bir tacizci olduğunun ortaya çıkarılması. E, bu e, herhalde Türkiye'de ilk defa bir tacizden dolayı böyle önemli konumdaki bir erkek değil mi yazar? Yani Yayın Evi Sözleşmeyi iptal etti kendisiyle. Evet, evet. Verilen evet. ödüller geri alındı. Benzer bir şey Bora Abdo yine Yayın Evi Hı -hı. Sözleşmesini iptal etti kendisiyle. Evet, projeler geri çekildi. Bir projeler bir geri çekildi. Topu. Evet, yani demek ki sosyal medya... Hatta destek veren isimlerin de öyle bir evet, şey Evet, evet. Doğru. İthak Yayınları sanırım. Ha, evet, Ali Nidar'la evet, evet. ilişkileri evet. kestiler. Dolayısıyla bu ifşa... Ve e, aslında bir nevi edebiyatın Me Too e, evet. olarak çıktı. Umarız bundan sonra da bu e, her tür iş kolundaki kadınların maruz kaldığı bütün bu taciz, şiddet ve e, mobbingin de sonu olur bunlar. <gülüyor> ve yani, evet. bu, bu ifşalar e, ne diyelim insanların e, gerçekten korkmasına sebep olur Ve e, kurumların da bu noktada yeni adımlar atmasını sağlar. E, bunu ben kendim de canı gönülden diliyorum. Yani bu evet. memlekette yaşayan bir kadın olarak hepimizin maalesef ortak derdi ve bitmeyen bir dert halinde. Şimdi şeyden bahsetmiştin ya yayın evleri Hı. kitap basmıyor basamadılar diye ama evet. birçok yayın evi kendi internet satış sitelerini kurdu bu süreçte. Evet, Kurmayanlar evet. da vardı ve ben mesela şeyleri de duydum. Satış oranlarının %300'lere kadar çıktığını Hı. ilk başta bu ilk kapanmalarda sanırım internet satışları oldukça yüksekti ama sonradan o yükseklik biraz azaldı mı? Onunla dair bir bilgim var. Yani şöyle bir durum söz konusu oldu. Evet haklısın. Yani bu bir taraftan aslında şöyle yani salgının iyi tarafları da var. Hani şöyle bir şey çok iyimser taraftan bakarak konuşursak ondan da bahsederiz. Bunlardan biri de bu internet satışı. Yani doğrudan yayıncıların işte okurla bir araya geldiği kendi siteleri üzerinden satış yaptığı bir sürece girildi. Evet yani en başta bu özellikle karantina, i̇şte insanların kendi kendine karantinaya girmesi ya da zorunlu olarak e, yapılan karantinalarda şeyleri tabii çok gördük. İşte filmler, diziler, e, kitaplar e, o şey biraz ortadan kalktı. E, işte vakit bulamıyorum, e, işte bir, bir türlü vakit ayıramıyorum kitap okumaya falan o bahane e, diyebiliriz. O bahane biraz ortadan kalkınca böyle bir e, özellikle sosyal medyada listeler, işte öneri listeleri, e, okuyamadıklarına geri dönüp bakmalar vesaire bu tip şeyler yaşandı. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben e, bu internet satışlarındaki yükselmenin. Ama genel olarak yani sektörel olarak baktığımızda bir daralma söz konusu. Çünkü yayıncılarda işte bir yayıncılar kooperatifi kuruldu mesela şey ortak hareket etme e, zorunluluğuyla. Yıllardır düşünülen bir şeydi bu gerçi ama e, şimdi biraz daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini anlıyorlar herhalde onu söyleyebiliriz. Ee, bir taraftan yani evet satışlarda belli dalgalanmalar oluyor yükselme, alçalma ama genel olarak bir daralma söz konusu maalesef. Ee, çünkü evet kitap, yani internet satışı yükseldi ama yine de yine evlerinin önemli bir satış e, yolu yine kitapçılar e, orası kesildiği için e, bir sorun yaşamış durumdalar. Evet %300 artış doğrudur. Hani onun ayrıntısı bilmiyorum ama hiç olmadığı için yüzde 360 da olabilir. Ee, öyle bir o bir o bakışla bakmak lazım herhalde doğrusu. De onlar büyük yayın evleri, banka yayın evleri daha çok bahsettiklerim. Hmm, hmm. Yani yapı kredi, iş bankası gibi i̇ş bankası. yayın evlerinin bayağı, yani yayınların çok artmış bu süreçte şeyleri. Ee, yani büyük yayın evleri, Everest yayınları, iletişim hmm. yayınları, onların Sanırım satışları ilk başta ama dediğim gibi şu andaki durumlarını bilemiyorum. O eve kapanmanın evet. getirdiği, işte dediğin gibi filmler, diziler, kitap okumalar, ekmek yapmalar. <gülüyor> evet. Bütün bu süreçte yeni bir hayatla e, tanıştırdı bizi. Yani operasyonel ee, olarak da tabii güçlü oldukları için o yayın evleri. Tabii bu esnekliği daha kolay da göstermiş olabilirler. E, onun da belki bir etkisi vardır. Evet, bir dakika. Kitaplara bakalım istersen neler tamam. var. Tamam. Ee, şimdi e, ben birkaç tane şey yani şimdi çok çıkan kitap var. E, bu arada şeyden alacağım böyle bir istatistik e, e, e, Sanat Kritik .com'dan Sanat Kritiği de 2020'nin yeni platformu olarak sanırım e, duyurabiliriz. E, yazıların yayınlandığı çeşitli özel köşelerin olduğu sözlükler platform, özellikle evet evet evet yani bu şeyin de etkisi aslında işte tam da bu işin salgınla beraber dijital alanda yürümesine yönelik evet. bir adım olarak da görülebilir işte zoom'la Zoom çok alıştık işte diğer platformlar teams diye bir şey var onunla tanıştık aslında daha doğrusu bu tip şeyler vardı ama bu kadar yaygın olarak kullanılmıyordu sanırım. E, hatta onu söyleyebilirim şimdi şey sözü açılmışken bu mesela e, internet satışının yanı sıra e, yazarlarla söyleşiler konusu da aslında çok kolay ilerlemeye başladı. Daha doğrusu yurt dışından isimlerin daha çok daha kolaylıkla ulaşılabilir olduğunu gördü yayıncılar ya da işte çeşitli kuruluşlar. Mesela ben Fransız kültürdeki birçok söyleşiye katıldım bu dönemde. E, çok rahat gerçekten yani bir fiziksel olarak gidip gelme zorunluluğu yok. Şimdi be ulaşmak çoğu zaman zordu benim için. Şimdi hiç öyle bir zorluk söz konusu değil. Aynı şey hani böyle bir bakıp çıkma esnekliği de verdi. Onu da çok sevdim. Bazen çünkü bir söyleşinin belli bir belli bir yönünü sadece görmek için uğruyordun ama atıyorum yani, tarihle ilgili bir söyleşi. Genel olarak beni ilgilendirmiyor ama bir iki şeyi merak ediyorum. Onu öğrenip çıkabiliyorum. Yani bu esneklik de iyi oldu ve şeyde de gördük. Mesela işte Kara Hafta İstanbul Festivali düzenlendi. Orada da uluslararası bir festivaldi. Evet her yıl bir iki yazar görüyorduk yurt dışından. İşte Pera Palas Orada kalıyorlardı vesaire söyleşiler yapılıyordu ama şimdi mesela çok daha fazla yabancı yazarın, yurt dışından yazarın bu festivale katıldığını gördük. Bu tip etkileri de olduğu aslında iyi anlamda bakarsak ben hatta bunu devam edeceğini düşünüyorum. Yani Valeria Luizelli ile evet. mesela söyleşi yaptı Kıratane'de. Evet. O da mesela belki gelmesi mümkün değildi normal şartlarda. Bir araya gelmek mümkün olmayacaktı ama. Bu dijital... Yani sınırlar kalkmış oldu. <gülüyor> evet evet yani dediğim gibi bu teknoloji vardı ama kullanılmıyordu ya da kullanılmayacağını düşünülüyordu belki. Ee, herhalde şey e, bunu anladılar bu, bu anlamda iyi oldu diye düşünüyorum ee, şimdi şey evet dediğim ha, gibi evet onu şöyle e, 2020'de e, 44 yeni roman yayınlanmış e, e, bu döküme göre bunlardan 9 tanesi ilk roman e, yeni hikaye kitabı sayısı 71 olmuş bunlardan da 27 tanesi ilk hikaye kitabıymış Şiir kitabı sayısı da önemli aslında 43 e, gibi görünüyor ve bunlardan da 8 tanesi ilk şiir kitabıymış. Romanda 44'tü bu anlamda bir e, hani şiir kitabı e, basılmıyor meselesini bir daha belki düşünmek lazım. E, aynı zamanda romanın bir düşüşü e, söz konusu yani sanat kritikte öyle bir e, yorum yapılmış. Ee, hikayenin evet yükseldiği görülüyor denmiş. Çünkü 71 tane yeni kitap çıkmış. Bir de ee, ne diyelim şey ee, kadınlara ait bir ee, istatistik verilmiş. Romanlardan 10 hikaye kitaplarından 25'i, şiir kitaplarından da 4'ü kadınlara aitmiş. Ve Bunlardan ilk kitabı roman olanların arasında 2, hikaye olanların arasında 9, şiir olanların arasında ise 2 kadın var. Dolayısıyla diye bir ee, Yorum yapılmış. 2020 yılında kadın yazarlar kalemlerini hikayeden tarafa oynatmayı tercih etmişler. Evet yani e, bu iyi bir istatistik bu anlamda. Daha önceki yıllarda hep romanların ön planda olduğunu e, konuşuyorduk. E, hatta işte hikaye yazarlarına e, bir roman yazması e, öneriliyordu yayın evleri tarafından. Bunları duyuyorduk açıkçası ama şimdi gördüğümüz kadarıyla hikaye kitapları biraz daha ön plana çıkmış gibi görünüyor. Bunu bunun sebebi şu da olabilir mi acaba Ceyhan? Şimdi birçok öykü dergisi var ve öyküler öykü dergilerinde öyküler yayınlandıktan sonra bunların kitaplaşma süreci daha çabuk oluyor galiba. Yani bu da öykü kitaplarına olan rağbeti artırmış olabilir. İşte Can Yayınları'nın hı hı. bu uygulaması var. Trenddeki yabancı yabancı, Notos öykü var, Hece öykü var. Işte bu Post öykü var. Mesela Ketebe Yayınları bu yıl o kadar çok öykü kitabı çıkarmış ki Büyük ihtimalle Hı. o post öyküdeki e, yazarlar sonradan kitaplarını e, yani hikayelerini kitaplaştırıyorlar. Sanırım öyküye yönelmede bu öykü dergilerinin de e, önemli bir payı var. Mesela Notos'tan evet, iki o, yeni o. öykü kitabı çıkmış bu yıl. Ve ikisi de e, büyük ihtimal Notos'ta öykülerini yayınlayan yazarlar yine. Yani, yani öykü, öykü, dergili, evet. öykü dergisi çıkaran... İşte H.C., K.T.B., Notos gibi e, yayın evli ya da kitaplık var. Yapı Kredi'nin de kitaplık dergisi var. Onlar da öykü yayınlıyorlar orada. E, öykü basan e, yayın evleri öykü kitapları çıkarmaya da daha meyyalmiş gibiler sanki bu istatistiğe bakıldığında. Yani şey de olabilir evet yani bu şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Bu işte kısalık uzunluk meselesi hep böyle çok dışarıdan biraz fiziksel bakışla. Yani işte günümüzde daha böyle bir kısa metinler tercih ediliyor ya işte biraz Twitter etkisi deniyor buna. Belki oradan da bir roman okuma, tabii, tabii, hacimli doğru. roman okuma şeyi de gitmiş olabilir insanlardan öyle bir. Ya, evet, romanlarda da daha parçalı yapılar var artık mesela. Evet. Bu son 3-4 yıldır. Parça parça işte farklı karakterler yani 4 bölüm her biri ayrı karakterin. E, ağzından yazılıyor. Araya, yani, röportaj, işte araya giriyor. röportaj giriyor. Günlük giriyor, bir şey giriyor. Yani o bütünlüğü giderek bö bölen e, evet, parçalı bir yapı var romanlarda da. Ama yine de şeyi görüyoruz mesela e, işte Ömür İklim Demir var, kum tefrikaları. O hikayeci olarak tanıyorduk. O şimdi ilk romanını yayınladı bu sene. İşte Armağan evet. Tuna ha, Boylu var. O da hep roman yazıyor. hikaye şimdi. kitabını. İlk, evet. i̇lk hikaye kitabını çıkarmış. Tersten bakarak söylersek. Genel olarak da şey beklenen kitaplar vardı. Mesela Orhan Pamuk'un aslında yeni kitabı bekleniyordu ama o sanırım biraz da işte bu pandemi dolayısıyla tablo veba geceleri diye bir roman yazacağını biliyoruz artık. Biraz bekliyor gibi görünüyor. Ama bu yıl Turuncu diye bir kitap çıkarttı Orhan Pamuk. İşte sokak lambalarına yönelik fotoğraf kitabı diyebiliriz. Ahmet Ümit'in uzun zamandır beklenen bir romanı var. O gelmedi ama Birkaç yıldır da uzunca bir zamandır yazmayan isimlerden yeni kitaplar geldi. Mesela Necati Tosuner, 6 yıl olmuş yeni kitap yayınlamayalı. Sen ve Kendin diye şimdi bir roman çıkarttı. Nurdan Gürbile'in Edebiyat Dışına Bakarsak yeni bir kitabı çıktı. İkinci Hayat, onu söyleyebiliriz. Murat Hanbungan'dan yeni bir kitap geldi. O da uzun zamandır yazmıyordu. Murat Uyurkulak Kulak var, Deli bo selimileri söyleyebiliriz tabii burada. Ee, Yaşadığınız öldüğünüz e, bütün bunların bir anlamı olmadı. O da şey kitabın kendisi de aslında bir hikaye gibi. Ayfer Tunç'un romanı çok bahsedildi. Osman. E, onu söyleyebiliriz. Nermin Yıldırım'dan çıkmış yeni bir kitap. Ev. Faruk Duman'ın var. Susbar Batus'un Devamı 2 diye çıktı. E, bunlar ön plana çıkanlar. Yurt, şey, e, yabancı kitaplar yani e, yabancı yazarlar arasında da Knaus Garden artık şu kavgam serisi bitti. Son kitabıyla son buldu. Altıncı ciltte. Ama tabii o yazmaya devam ediyor. Ve başka e, türlerde de yazıyor. İklimler serisi çıktı. E, Pet Smith'in belki yeni bir kitabı çıktı. Ondan bahsedebiliriz. E, Edwood'un e, kitabı. Margaret Edwood'un kitabı çıktı. Ahitler. E, o da şeyin devamıydı. Mızık kızın öyküsünün. E, o da önemli. E, ve şeyden bahsedebiliriz. E, Daron Acemoğlu'nun kitabı, Ulusların Düşüşü kitabıyla çok e, ön plana çıkmıştı. E, James Robinson'a yazdı. Şimdi onun yeni bir kitabı çıktı. Yine e, kurgu dışı kitaplar arasında. E, İsmail Gezgin'in Homo Narans e, kitabı da çok ilgi gördü bu sene. E, Mark Fisher var. Hayatımın Hayaletleri sustan çıktı. O da önemli bir isim olarak e, söyleyebiliriz. Yani aslında bir taraftan da şey... E, Velut, de, evet, de, evet. <gülüyor> evet bir taraftan da böyle bir şey de olmuş. Yani geri dönüp baktığımızda, e, mesela Editör Ne iş Yapar diye bir kitap çıktı. E, o da önemli bir kitap. E, çünkü e, şey, e, bu sektöre yönelik e, hiçbir şekilde yani editörlüğün bir okulu yok deniyordu. E, hep işte kendi kendini yetiştirme ya da usta-çırak ilişkisine bağlı bir e, alan olarak bakılıyordu ama şimdi Nedense bu konuda hiçbir kaynak yoktu. Deli doldan çıkmıştı. Işte, editör ne iş yapar? Gerçi burada şeye de görüyoruz. Amerika'daki sistemi de biraz anlatıyor bu kitap. Aslında orada da çok iyi bir kaynak bir sıkıntısı varmış. Çünkü en son editörlüğe yönelik bir İngilizce'deki bir kitapta 1990'da güncellenmiş. Yani orada da diyor ki işte o zaman diyor Amazon yoktu. Ve en iyi teknoloji CD-ROM'du diye bahsediyor. Yani şimdi üzerinden çok sular aktı. İşte Amazon gibi bir dev girdi piyasaya. Dolayısıyla birçok şey değişti. O yüzden de hem Amerika'da da bir güncelleme yapılmış. Bunun da Türkçe'ye çevrilmiş olması da önemli. O kitabı da sayabiliriz bence bu yılın önemli kitapları arasında. Şey, Birgül Oğuz ve Ayşegül onun da Evet, İstasyon çıktı. kitabı. Evet, evet, onları da, da e ekleyelim. Yani Ayşegül Devecioğlu hem bir roman hem bir hikaye kitabı çıkardı arka arkaya. O da aslında onun hmm, evet. hiç yapmadığı bir şey. Arka arkaya çıktı. Çiftleme İsterseniz. şeyleri. Bir de ben Yürüdüldüm. şeyi fark ediyorum. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Bu piyasadaki durum yani pandemi ve giderek dövizin yükselmesi sanırım yayıncıları daha telifsiz eserlere yöneltti yani hem e, yurt dışında telifi bitmiş yazarlar hem de Türkiye'de bence hiç olmadığı kadar eski yazarlara ve eski kitaplara evet. bir rağbet var şu dönemde. Evet. Değil mi? Bu da, yani bunda o... da sanırım bu yani piyasadaki e bu döviz ve pandemi Doğru. etkili oldu herhalde bu gelişmiş yani, eser basmakta bir, bir taraftan şey de var yani o, o yazarlar eski yazarlar demek klasikler e, konusu da şimdi çok ilgi görüyor biraz da onun e, isi var herhalde yani ilgi gördük yayın evleri de o talebe karşılık bir e, yayın e, politikası gidiyorlar E şimdi şey e, bu yıl işte görüyoruz Orwell ve Orhan Veli'nin e, telifleri düştü çıkmaya başladı zaten çok, Patır patır dökülüyorlar. <gülüyor> yani şeydeki gibi Sabahattin Ali işte e, küçük olmuş, prensdeki evet. gibi bir durum söz konusu e, devamlı edecek gibi görünüyor. Ha şeyden bahsedebiliriz Kocito'nun yüzüncü sayıya ulaştığına evet. dair bir no nota almışım. E bir de ödüllerde heh, ödüller konusunda şimdi hepsini tek tek saymayalım ama e, şey önemliydi bence e, Nobel İnevi şair'e verilmiş, verildi e, Louis Glück onu söyleyebiliriz. Türkçe'de 94'te çıkmış bir derleme kitabı var Güven Turan çevirisiyle Loizgülün. Başka da bir kitabı yayınlanmamış. Aslında bu da bir gösterge. Biraz önce bahsettik gerçi şiir kitapları konusunda iyi bir yayın rakamı çıkmış gibi görünüyor bu yıl ama mesela Loizgülün bir kitabı yok Türkçe'de. Ona da ulaşmak mümkün değil zaten çıkana. Bir de çıkmadı da yani. Önceki yıllarda hatırlıyorum mesela Patrick Modiano kazandığında onun da Türkçe'de kitabı daha önce yayınlanmış ama güncel hali yoktu ama can mesela hemen basmıştı. Yeni bir kitabını çıkartmıştı ama Louis Glick konusunda böyle bir hızlı hareket etme şeyi olmadı maalesef. E, Men Booker'da e, önemli bir şey vardı. Hem uluslararası Men Booker hem de işte İngilizce kitaplar Artık verilen... Booker oldu galiba sadece. Ha, Booker oldu evet doğru, doğru diyorsun. <gülüyor> Orada da ilk romanları, ilk kitaplarıyla hep kazandığı iki isim Marieke Rineveld Hollandalı, o genç bir şair aslında o ilk romanıyla kazandı Uluslararası Men Book, Booker'ı pardon Normal Booker'ı da, tırnak içinde Normal Booker'ı da Sugar Bayne romanıyla Douglas Stewart kazandı o da yine bir ilk roman ve daha önce 30 kere reddedilmiş kitabı aslında çok yayın evi tarafından ve işte bir yer yayınlandı, yayınlandı ve ödül aldı diye bir e, anekdot var. Buradan şeyi söyleyeyim en son. E, Sait Faik e, ödülünü belki Türkiye'den söyleyeyim. Çünkü orada bir e, değişiklik söz konusu. Onu önemsiyorum. Bu, e, ben bu Booker ödülünde biliyoruz genelde bunu. Hep böyle bir önce bir uzun liste yayınlanıyor Booker ödülünde. Sonra onun kısa listesi ve en sonunda kazanan açıklanıyor. E, Sait Faik ödülünü de öyle vermeye başladı. Öyle, orada bir hata yaptılar e, ama galiba değil mi? Bir hata <gülüyor> yaptılar evet. E, i̇şte ilk şeyin verdiği bir hata yaptılar ama Heyecanlı. ben objektif değerlendirme açısından iyi olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Kusaliste açıklamaya. Sonuçta evet 10 tane kitap açıkladılar. Bunlardan biri kazanacak dediler. Bir de şeye sağlıyor bu. Booker'ın aslında oradaki önemli şeyi o. Yani birkaç ay önce açıklayınca o kitaplarla ilgili bir gündem oluşturuyor aslında yani kimin kazanacağı kim kazanabilir insanlar merak ediyor o kitapları alıyorlar Sait Fahin de bu anlamda bir etkisi olabilir yani hikaye kitaplarından evet. e, neler çıktı e, ona bir gündem oluşturması açısından iyi bir hareket bence evet e, Ceyhan çok teşekkür bu ederiz e, bu kısa evet. süre içerisinde bir şey yok dedik ama yine de baya <gülüyor> çok teşekkürler <gülüyor> hızlı hızlı. E, bu yılda değerlendirme yaparak başladığın için bizimle programımızdan ben Umarız yeni yılda herkes sağlıklı, pandeminin tamamen ortadan kalktığı, iklimin daha iyi olduğu, kış mevsiminin kış gibi yaşandığı, neşeli, özellikle neşemizi hiç kaybetmediğimiz, dayanışma ve birlikteliklerin sürdüğü ve birbirimize ses verebildiğimiz bir yıl olsun biliyorum ben 2021. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı